124. bölüm Bir başka gün Beşir bin Sad'ın hanımı küçük kızına bir çıkın verdi. İçinde bir miktar hurma vardı. Babana ve dayına götür dedi. Çocuk yola koyuldu. Babasını yahut dayısı Abdullah bin Revah'ı görebilmek için sağa sola bakarak ilerliyordu. Gel bakayım kızcağızım. Çağıran peygamber efendimizdi. Yanına gitti. Nedir bu elindeki? Ey Allah'ın peygamberi. Anamın gönderdiği öğle yemeği. Babamla dayıma götürüyorum. Getir bakayım. Resulullah efendimiz avuçlarını açtılar. Çocuk boşa attı. İki avucu dolmamıştı. Efendimiz bir örtü serilmesini emretti. Elindeki hurmaları onun üzerine serpti. Hurmalar dağıldı. Yanındaki birine döndü. Çalışanlara seslen yemeğe gelinde. Geldiler, başladılar yemeğe. Hepsi doymuş, ayrılmışlardı. Halbuki örtünün üzerinde ilk defa serpilenden daha çok hurma vardı. Kazı işi ara sıra müminlerin neşesini artıran, imanlarına kuvvet veren hadiselerle süsleniyordu. Kazılan topraklar zembillerle taşınıyor, dönüşte bu zembillere doldurulan taşlar getirilip bir tarafa yığılıyordu. Bunlar düşmana karşı kullanılacaktı. Selman güçlü, kuvvetli, işi bilir bir adamdı. Yaptığı iş göz dolduruyordu. Onun bir ibadet neşesi içerisinde yorulmak bilmeyen bir gayretle kazma sallamasını görüp de hayran olmamak mümkün değildi. Bu sebeple muhacirler ve ensar arasında Selman'ın kimlerden olduğu konusu tartışılır olmuştu. Selman yıllardır bizim yurdumuzu vatan tutmuş bir kişidir. Bu sebeple onu ensar arasında saymak lazımdır. Hayır o Medine'nin yerlisi değildir. Dışarıdan geldiğini bilmeyen yoktur. Olsa olsa muhacir sayılabilir. Bunlar Selman hakkında Müslümanların hissettiği sevgi ifadeleriydi. Sonuç, Peygamber Efendimizin şu sözleriyle tamamlanmış oldu. ''Selman bizden, bizim aile efradımızdandır.'' Selman'ı bir heyecan dalgası sardı. Dünyada duyabileceği en büyük takdir sözü buydu. Her çeşit ölçü değişir, değersiz hale gelebilirdi. Fakat değişmeyen, değeri hiç düşmeyen ölçü Allah'ın ve Resulü'nün ölçüsüydü. İnsanlık tarihinin tanıdığı en şerefli, en aziz aile, peygamberler imamının ailesi değilse hangi aile olabilirdi? O ailenin hizmetçisi olmak bile ulaşılmaz, erişilmez bir şerefti. Halbuki Allah'ın Resulü Selman'ı kendi ailesinden saymak gibi müstesna bir şerefi ona bahşetmiş bulunuyordu. Beklemiyordu böyle bir iltifatı. Böyle bir iltifata layık olacağını bir an olsun hatırından, hayalinden geçirmiş değildi. Maksadı ve gayesi Rabbinin emirlerini gücü yettiğince harfi harfini yapmak, peygamberinin her arzusunu emir telakki etmek, Allah'ın ve Resulünün öl dediği yerde tereddüt etmeden ölmekti. Bunun ötesinde dünyadan beklediği hiç ama hiçbir şey yoktu. Gözlerini süsleyen yaşları silmeye ihtiyaç hissetmeden tekrar büyük bir gayretle işine koyuldu. Kalbi Rabbine yönelmişti. Büyükler büyüğü peygamberi vasıtasıyla yaptığı bu ikramdan dolayı hamd ve şükürlerini arz ediyor. Ara sıra kaldırdığı gözlerini güzeller güzeli peygamberine yöneltiyor. Onun gül yüzünü hayalini nakşetmek istiyordu. Mekke. Bak Ebu Süfyan, bu defa olsun ciddi olalım. İşimizi ciddiyetle yürütelim. Uhud'da yaptığımız gibi işi yarıda bırakıp geleceksek şimdiden evlerimize dönelim. Hayır hayır bu son yürüyüştür. Dönüşümüzde artık Muhammed nefes alanlardan olmayacaktır. Arkadaşlarından da nefes alan bulunmayacaktır. Bedir'de 8 gün kalmışlar. Alışveriş etmişler, ellerini kollarını sallaya sallaya gelmiş ve gitmişler. Kuleyş ordusunun da yoldan geri döndüğünü hem korkarak döndüğünü duymayan kalmamış. Bu defa hepsinin acısı çıkacak. Bundan emin olabilirsin. Çıkmazsa acırım bu kadar insanın bir araya gelmesine. Özellikle Yahudiler tarafından körüklenen insanlar Medine'de tek Müslüman bırakmama azmiyle ilerlemekteydi. Kona göçe, ye içe devam ettiler yollarına. Nihayet bir gün uzaktan Medine dağları göründü. Buralarda yarın kartallar, akbabalar şenlik yapacak. Onlara mükemmel bir ziyafet çekeceğiz. Onların sofrasını bizim şu kılıçlarımız, mızraklarımız hazırlayacak. Şimdiden yere serilmiş ölüler gibi görüyorum. Bu ve benzeri konuşmaların eşliğinde geldiler. Medine otlaklarına kondular. Fakat bu defa hayvanlar için bol yiyecek bulamamışlardı. Tarlalar biçilmiş, harmanlar sürülmüş, samanlar çekilmişti. Uhud'da olduğu gibi tarlaları, bahçeleri harap etme imkanından mahrum kalmışlardı. Biraz sonra Ebu Süfyan, önceden gönderdiği birkaç adamın getirdiği haberle sarsıldı. ''Sen neler söylüyorsun bakayım?'' diye bağırdı. ''Doğru söylüyorum. Şehrin önünü geniş ve derin bir hendekle çevirmişler. Ama bu olamaz.'' Diğerleri ilave ettiler. ''Gözlerimizin gördüğünü söylüyoruz. Şehre girmek imkansız.'' Ebu Süfyan başını bir müddet eğdi ve düşündü. Böyle bir durumla karşılaşacağını hatırından bile geçirmiş değildi. Arapların hiç bilmediği, hiç başvurmadığı bir savunma karşısında savaş yapma mecburiyetinde kalacaklardı. yine yönettiği ağır birkaç küfürü geveledi. Bir de kendim gözlerimle görmeliyim dedi. Yanına aldığı birkaç kişiyle birlikte ilerledi. Hendeği ve içinde çalışanları gördü. Hendey'in enini, derinliğini hesapladı. Sonra kendi fikrini yanındakilere söyledi. Bu hendeyi geçmek pek zor olacak. Yanındakiler aynı fikirde olduklarını ifade eden baş işaretleriyle yetindiler. Hendey'in ötesinde sap tutmuş halde bulunan müminler kendilerini istikbar için beklemiyorlardı. Gece yarısıydı. Kureyza Yahudilerinin reisi Ka'ap... Tatlı bir uykuyu yarıda bırakmaya mecbur olarak yatağından kalktı. Kapıya doğru ilerledi. Kim o? Benim Hüyey bin atap. Ka'ap titredi. Bu adam iyilik düşüncesiyle gelmiş olamaz diye düşündü. Ne istiyorsun? Yazık sana ey Ka'ap. İnsan misafirini böyle mi karşılar? Bir kere kapıya aç, içeri gireyim. Ka'ap kapıyı açmadı. Sözü eğip bükmeden düşündüğü gibi söyledi. Bana bak Uyey. Sen uğursuz bir kişisin. Seni bugüne kadar hep böyle tanımışımdır. Şimdi de bana hayır düşüncesiyle gelmiş olamazsın. Başıma bela getirmene tahammül edemem. Ben Muhammed'le anlaşma yapmış durumdayım. Bu anlaşmayı bozmak istemem. Şunu da ilave edeyim ki ben ondan sadece vefakarlık gördüm, doğruluk gördüm. ''Yazıklar olsun sana ey Önce bir kapıyaşla konuşalım.'' ''İşte bunu yapmayacağım. Sen aslında bana yedireceğin bir yemeğin kokusuyla açmıyorsun kapıyı.'' ''Cimri herif. Yemeğin senin olsun.'' ''Allah belanı versin. Gir içeri uğursuz adam.'' ''Ben dünyanın şerefini, saadetini senin ayağına kadar getireyim. Sen de beni kapından hakaretle kovmaya bak ey K. Yazıklar olsun sana.'' ''Şu anda güç yetmez orduları, komutanlarıyla... Sözü dinlenen eşrafıyla Medine önlerine getirmiş bulunuyorum. Ordu Rume'deki sel kavşağına konmuş durumdadır. Muhammed'i ve etrafındakileri yerden ot kopartırcasına koparmadıkça... ...buradan dönmemek üzere sözleşmiş bulunuyoruz. Bu sözleri dinleyen Ka'ab şöyle cevap verdi. Gürleyen, çakan fakat yere bir damla düşürmeyen bir bulut. Senin sözlerin bundan başkası değil. Ka'ab gecenin bu saatinde gelen... Uğursuz misafirini bir daha tepeden tırnağa gözden geçirdi. Sonra yalvaran bir sesle, "Ey Huyey'' dedi, "bir iyilik yapmayı düşünüyorsan bizi kendi halimize bizi kendi halimize bırak ve hemen buradan git. Çünkü benim Muhammed'ten gördüğüm şey sadece doğruluktur, vefalı olmaktır." Hüseyin resmen kovulmasına rağmen gitmedi. Ağzından girdi burnundan çıktı. ...ve en sonunda Kaab'ı kandırdı. Şu şartla ki... ...şayet getirdiği ordu... ...işi yarıda bırakır da giderse... ...Hüye gelecek ve Kaab'la birlikte... ...Hüreyza Yahudilerine katılacak... ...başa gelen belayı beraberce çekecekti. Müzik Düşmanın gelmesiyle birlikte... ...kazı işi de sona erdi. Ancak... Bir yerde hendek, istenilen derinlik ve endek kazılabilmiş değildi. Resulullah Efendimiz, tehlikenin en çok oradan geleceği endişesiyle orasının özel olarak muhafaza edilmesini düşünüyordu. Müminler o güne kadar gördükleri en kalabalık ordunun karşısında olmanın heyecanıyla dolmuşlardı. Bu arada Kureyza kabilesinden gelen bir elçi, Nebiler Sultan Efendimiz'i buldu ve aradaki anlaşmayı bozduklarını bildirdi. Bu iyi bir haber değildi. Hiç olmazsa onlardan gelmesi muhtemel bir tehlikenin giderilmesine uğraşılmayacaktı. Halbuki artık onlar da düşman saflarında yer tutmuş oluyorlardı. Peygamber Efendimiz durup dururken geliveren bu haberin doğruluk derecesini araştırmak üzere içlerinde saat bin muazında bulunduğu dört kişilik bir temsilci heyetini yola çıkardı. Gelen haber doğruysa üstü kapalı ifadelerle anlatmaya çalışacaklardı. Eğer Yahudiler hala eski sözleşmeye bağlıysalar, durum açıkça anlatılacaktı. Gidenler durumun daha da fena olduğunu gözleriyle gördüler. Üstelik Yahudiler, Resulullah Efendimiz hakkında da fena sözler konuşmuşlar, ona dil uzatmışlardı. Kendilerine yapılan ikazlara rağmen, arada hiçbir hak ve hukukun kalmadığını söylediler. Sert tabiatlı bir adam olan Saad bin Muaz, onlara anlayacakları dilden karşılık verdi. Daha sonra gördüklerini anlatmak üzere Medine'ye döndüler. Adal ve Karet dediler. Nebiler Sultan Efendimiz onların söylemek istediklerini anladı. Adan ve Kare kabileleri nasıl ihanet ettilerse, bunlar da sözlerini bozdular, ihanet ettiler demek istiyorlardı. Efendimiz bu sözleri duyunca, hendeyin kenarında geçici olarak taşlarla çevirip hazırladıkları mescide girdi. Elbisesine bürünüp oturdu. Bir müddet öylece kaldı. İhtimal ki, her zaman olduğu gibi, Yüce Mevla'nın yardımcı olmasını diliyor, Yahudilerin oynadığı bu oyunun, müminleri sarsmamasını niyaz ediyordu. Çok üzüntülü olduğu belliydi. Münafıklar buldukları fırsatı değerlendiriyor, müminleri sarsıcı propagandalar yapmaktan zevk alıyorlardı. Muhammed bize Kisra'nın, Kaiser'in saraylarına sahip olacağımızdan bahsediyor. Halbuki biz burada işemeye bile gidemez haldeyiz. Bilmeyiz bu sözlerin değeri nedir gibi yakışıksız sözlerle müminler arasına fitne sokmaya kalplere korku salmaya çalışıyorlardı Allah'ın Resulü tarafından bize vaat edilenler sadece bir aldatmadan ibaretmiş. dönün ey Yesrib halkı bari canlarınızı kurtarın diyenler vardı bu arada gerçek müminler düşman ordularını gördükleri zaman Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği budur Allah da Resulü de doğru olanı haber vermiştir demişler ve düşmanların kalabalık bir orduyla gelip çatması sadece onların imanlarını, teslimiyetlerini artırmıştı. Müşrikler Medine'ye kadar ne yapalım nasibimiz yokmuş, dönmek gerek demek için gelmiş değillerdi. Bir yolunu bulup hendeyi geçmek ve çarpışmak istiyorlardı. Günlerce böyle bir geçiş için fırsat kolladılar. Saldırılar düzenlediler. Fakat atılan oklarla ve taşlarla geri çevrildiler. Özellikle Uhud Harbi'nin ünlü komutanı, başında bulunduğu süvarilerle hücuma katıldıysa da bir şey yapamadı. Günler böyle geçiyor, karşılıklı atılan oklar ve taşlarla ufak tefek çarpışmalar yapılıyordu. Müşriklerin gelip çatmasından sonra kadınlar ve çocuklar şehir içinde büyük konaklara yerleştirilmişlerdi. Meşhur şair Hasan bin Sabit de onlarla birlikte bulunuyordu. Bir gün Kureyza Yahudilerinden birinin kadınların yerleştirildiği binanın etrafında sinsi sinsi dolaştığı görüldü. Hayır için dolaşmadığı belliydi. Fırsatını bulup faydalanmak istediği anlaşılıyordu. Resulullah Efendimiz halası Safiye onun halini beğenmedi. Ey Hasan git şu adamı öldür dedi. Hasan tuhaf tuhaf baktı. Ben böyle işleri yapacak biri olsaydım Sizin yanınıza kalır mıydım? Kendisine ısrar edilmedi Hiçbir savaşa katılmayan Hiçbir sefere çıkmayan Çıkamayacak olan Hasan'ın dili Kılıç gibi keskindi Ama eli kılıca uzanamıyordu Artık iş Başa düşüyordu Abdülmuttalib'in cesur kızı Başını güzelce bağladı Eline bir sırık aldı Kapıyı açtı ve çıktı Hafif adımlarla ilerledi ve adam indirilen şiddetli bir darbeyle neye uğradığını bilemeden yere serildi. İki dakika sonra başı bedeninden ayrılmış halde yatan cesedin yanından ayrılan Safiye konağa geri döndü. ''Git ey Hasan, adamın elbisesini soyal. Ben erkek olduğu için soymadım.'' Hasan bu teklif karşısında ''Benim giyeceğe ihtiyacım yok.'' demeyi tercih etti. Resulullah Efendimiz, umumi bir saldırının başlatılmasından evvel bir çare bulup düşmanı zayıflatmak istiyordu. Adam gönderdi. Tezale kabilesinin reisleri olan Uyeyne bin Hısın'la Haris bin Affı çağırdı. Adamlar kendilerine emniyet garantisi verilince geldiler. Efendimiz onlara, ''Medine tarla ve bahçelerinden çıkacak olan mahsulün üçte birini alırsanız muharebe yapmadan çekilip gider misiniz?'' dedi. Bu teklif iki başkanın bakışlarını birleştirdi. Pek kısa süren ve göz göze yapılan görüşmenin sonucu hemen açıklandı. Kabul ediyoruz dedi üyesini. Vahy Kainat Efendimiz bu defa konuyu Evs ve Hazret Fereyşleri ile görüşmek istedi. Saat bin Muazla saat bin Ubadi'yi davet etti. Durumu onlara anlattı. Ne diyorsunuz dedi? Yani bir Allah. Bu kararı Allah Teala'dan aldığın bir vahye dayanarak mı verdin? Hayır. Sadece sizin rahat ve huzur bulmanız düşüncesiyle kendiliğimden. O halde ey Allah'ın Resulü, biz böyle bir anlaşma yapılmasına razı değiliz. Çünkü bu adamlar ömürleri boyunca bizim hurmamızı, ya misafir olarak yahut satın alarak yiyebilmişlerdir. Biz müşrikken bile onlara pabuç bırakmadık. İslam'a girdikten sonra bu hiç mümkün değildir. Onlarla aramızı kılıç ayırt eder. Bu söz üzerine Efendimiz, ''O halde işte onlar, işte sen.'' dedi. Sa'd bin Muaz uzandı. Osman bin Affa'nın elinde bulunan anlaşmayı çekip aldı. Şahitler yazılmamış, imzalanmamıştı. Bekletmeden yırtıp attı. ''Bu yayına, bu anlaşma sizin hayrınız olacaktı. Sizi Kureyş ordusuna dayanacak güçte görmüyorum.'' dedi. Huseyid bin Hudayr söze karıştı. ''Hadi oradan, hiçbir şey yapamayacaksınız. Elinizden gelen hiçbir şeyi geri koymayın.'' Görüşme bitmişti. Uyeyne ve Haris geri döndüler. Aydınlığa Doğru programımızın 124. bölümünü dinlediniz.